Sakallı, huzurlu, vakarlı. Bir caminin şadırvanında henüz zaptes almış, yüzü serin, 99'luk Firuze tesfiğini çekerek ezanı Muhammediği bekleyen Arif'in bana söyleyeceği şeyler olmalı Ya Kerim, ya Metin, ya Rahim, ya Rahman, bana cevap ver. Üzgünüm, hüzünlüyüm, elaman. Bana söyle, nedir ellerimle biriken hüznü silkelemenin yöntemi? Çaresi nedir için için ağladığım için tutulduğum ince hastalığın? Bana söyle, bu dertten ölebilirim. Ağrı kesici, ateş düşürücü ve kas gevşetici öneriyor doktor. Oysa bana his gevşetici lazım. Nereden bulabilirim? Kurtulmak mümkün müdür bu şizofren çağın nosyonlarından, halüsinasyonlarından, depresyonlarından? Ve ikna etmek mümkün müdür Münker Nekir'i? Örneğin bahis açsak, hileli cilalı borsa çağının hoşgörü trendlerinde, Günah enflasyonlarından kitaplara sığınarak kaçılabilir mi? Sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyen sevgililerin anlayışsızlıklarında. Kitaplara kaçırılabilir mi sevgililer? Ya da kitaplardan sevgili kaçırılabilir mi? Tıpkı bir kız kaçırır gibi saraydan. İnsan bu hengamede kafayı kaçırabilir mi ya da? Ne olup bittiğini anlamadan. Söyle bana neden? Neden ölmeyi beceremez insan? Yafa yalnız geçirilmiş bir geceden sonra okunan sabah ezanlarının ardından Bana söyle Herkesin dilekçesinin bir nüshasında Aslı gibidir yazıyor da Nasıl bir fayda umulabilir? Benim arzu halimin altına yaslı gibidir yazılmasında Sigara dumanları deva olmazsa bu kederli yalnızlığa Ettiğim dualar şifa olmazsa nedir kendimin bir metropolün arka sokaklarında fütursuzca vurmaktan alıkoyabilmenin formülasyonu? Bana söyle. 180 derecedir diyorlar bir üçgenin iç açıları toplamı. Ama kaç derecedir acaba bir insanın iç acıları toplamı? Hiç hesaplayan var mı bunu? Söyle bana nedir? Yosmadan geçilmeyen bir kentin sokaklarından, Kusmadan geçebilmenin yolu. Söyle bana, ne kadar geçerlidir şimdi, Haramdır diye ahkam kesen softanın fetvası, Hangi kutsal kitapta yüklenir insanın zayıf sırtına, işlemediği suçların cezası. Söyle bana nedir? O yosmaların yeşil gözlerine duyduğum ilginin kimyası Fizik kurallarından haberi var mıdır peki? Kafelerde kola içen beli açık kızların Sebep olduklarının farkında mıdırlar acaba? Yere dökülmesine gökteki yıldızların yer çekimi kanununa uygun mudur? Bu selik makamında beste çalabilmesi Tırnakları ojeli hırsızların neden böyle yakar, yıkar, viran eder, perişan eder, besteler, şarkılar beni? Ve hangi yasa dışı şarkı, tasa dışı edip gönlümü, zarif ve arif kılar beni?